şunu söyleyeyim kardeş siz amel imandan cüz değil mi diyorsunuz? amel ve iman tamam mı? ayette, hadiste açıklanmış diyorum. Yani ayet varken tamam, anladım, size söylüyorum. Güzel kardeşim dur dur hemen girmemiyoruz diye. ben daha tanımıyorum ki seni. Bir dakika sabret. Çok heyecanlısın. Bir dakika dur hele. Ya ben seni daha tanımıyorum ki bile. Ne dediğini duymadım ki bile. Dur bir. Sabret hele. Ben sana diyorum İyiyim. ki Amer, sen nasıl inanıyorsun? Amel imandan cüz müdür, dil midir? İyidir, dil ha öyle şey de bana, de. ben daha tanımıyorum ki seni. Hemen böyle saldırıya geçiyorsun, elinde pençe varmış gibi dur bir sabret ya. Biz burada Allah için konuşuyoruz. Birbirimizle evet. cederleşmek için konuşmuyoruz ki bir sabret hele. Ama bak zorlama yap bak. Zorlama ya güzel kardeşim bir dakika, bir dakika zorlama ne demek? <gülüyor> ya burada güzel güzel konuşuyoruz bir dakika zorlama ne demek? Ne kastediyorsunuz yani? Beni tanıyor musunuz? Daha önce konuştuk muhakidemi biliyor musun? Dur bir hele sabret nefes al. Ben de, ben de, Allah ben de, ben de. sana de. desin Dur kardeşim dur tamam. Tamam inşallah güzel güzel konuşalım ya. Böyle acele etmeyi şey yapmana gerek yok. Sıkmayacağız mıkmayacağız ne yani? Daha önce benimle bir şey mi konuştun? Şüphen mi var yani? Dur bir sabret inşallah tamam Şimdi burada Allah için konuşuyoruz. Eğer sen senin niyetin Allah için mi şu an? Ben seni Müslüman görüyorum zahiren Allah için tabii niyetin. O zaman güzel güzel konuşalım burada şimdi sen amel, amel imandan cüz değil mi diyorsun akideni bilmek için soruyorum sana orada mısın ya kardeş e, şimdi yani seversen, durma bana. Yani, yani ben bunu söylemiyorum Ayşe, benim görüşüm değil ya güzel yani, kardeşim bak Allah ım. Allah ım. senin görüşün bak bak şimdi sen, ben senin inancını ne, soruyorum ne? senin içtihadını sormuyorum evet. sana demiyorum evet. sen içtihat ediyor musun etmiyor musun? güzel kardeşim anla lafımı ya yani niçin, ben, niçin? Ben kendi görüşüm olsun ha şey ya. Neyse devam ediniz. Ya yani siz diyor, siz bak. İstihbarat iş, olarak sormuyorum tamam tamam. Bak. Tamam tövbe ettim, tövbe ettim, <gülüyor> tövbe. Ne anlamışsanız tövbe ettim. İstihbarat olarak sormuyorum. Benim ismim Yılmaz kardeş. İşte şey söyleyeyim. Siz abi. kendi soruyorsanız ben sizi e, tanımıyorum, bilmiyorum. Ben sizin mücteheddim. O da Tamam şey ha. Onu, işte ben soruyorum <gülüyor> <biliyorum gülüyor> kardeş. Bak ne sen müctehidsin ne de ben müctehedim. O yüzden ben <gülüyor> senin inancını <gülüyor> soruyorum burada, ictihadını sormuyorum. Yani sen nasıl ictihad ettin diye sormuyorum, anlatabiliyor muyum? Kastım anlaşıldı mı şimdi inşallah? Kimin işletle görüşüyorsun o söyle. Bak bak. Bak, <gülüyor> sormuyorum diyorum. diyorum ki senin burada kalbinin iman ettiği şey ne bu mevzuda? Amel imandan cüz müdür, dil midir? Ya açık ben amel imandan cüz olamaz değil diyor. Tamam, değil, öyle de, de ya güzel kardeşim. Dur bir dakika sabret. Öyle de ya. Ha öyle de öyle de ki ben konuşmaya devam edeyim. Ben seni bir tanıyayım ki kimle konuştuğumu bilim yani. Ha sen bunun üzerine diyorsun ki mezhep imamları da böyle inanıyor, doğru mu? Siz haydi diyorsam diyorum. Ben bunu size size bunu bakmayın. Siz devam edin. Ben size Siz Şimdi amel imandan cüz değil de anlatın bana. Niye değil? Şimdi anlatın bana. Hadislerle ayetlerle... Ay ayet sen benden mi... duydun mu amel imandan cüzdür diye? Benden. Sen benden duydun mu amel imandan cüzdür diye? Estağfurullah. Ben sizi önyardım. E güzel, şey güzel kardeşim. O zaman niye bana diyorsun? Hadi anlat bakalım nasıl amel imandan cüzdür. Ya daha ben hiçbir şey konuşmadım ki. Bütün kelimeleri ağzıma tıkıyorsun benim. Ya konuşmanın Hiç bir şey. usulü adabı evet. var. Dur ben evet. bir seni tanıyayım hele. Bir seni bileyim. Sen de benim akidemi bil. Ama önce ben ama seni tanıyayım ya. Bir kardeşimizle ben görüştüm de sizi tamam mı? He. Bana cevap vermek için yarba çağırdı. Tamam her ne Anlaş... olursa olsun ama sen, ben seni bir tanımam lazım. Senin beni tanıman lazım. İyi de etmelisiniz. Yani Derti verki ben Hidayet için... beni ya... yanlış tanıyor. Ben bak Hidayet ile ilk defa burada karşılaşıyorum. Yani yazılı olarak. Çağırdı o zaman o sıraya. Anlamıyorum şimdi. Yani siz... Ya güzel kardeşim. Onu... Bakın bakın çağırdı. şimdi bakın. Ya siz ne Allah ne için de? bu mevzuyu benle konuşmak istiyor musunuz? Tamam, ben kapatıyorum. Esselamu Aleyküm. Muharrem abi, orada mısın abi? Ne abicim, bir, ha, Abi bak, bak, ne sen beni tanıyorsun, ne ben seni. Ya bırak da birbirimizin akidesini bir öğrenelim, deneyin üzerine konuşacağımızı bir ittifak edelim. Ya benim söylediğim çok açık, ben bir şey demedim ki. Bak, ben size soruyorum, diyorum ki, siz amel imandan cüz olduğuna inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki, mezheb, mezhep imamları da böyle inanıyor. Doğru mu anlamışım ben sizi? Öyle, o zaman ben size soru soruyorum. Ee, İmam Malik Şafi ve Ahmed İbni Hanbel nerede ameli imandan ayırmış? Kaynak verin bana. Kaynak verin. Şimdi hocam, ben mantıkla edeceksiniz ben mantıkla yaparım bak bak mu ya Muharrem şey... abi Allah sana hidayet etsin bana da hidayet etsin ya güzel kardeşim ne mantık Çeş ya hangi dilde konuşuyoruz siz hang hangi şehirde yaşıyorsunuz ya nerede yaşıyorsunuz siz ya? no nasıl bir adamsınız siz ben ya size bak, ne sordum mantıkla ne alakası var ne dedim ben şimdi ne anlattım size diyorum ki siz iddia ediyorsunuz ki 4 mezhep imamı da böyle diyor şimdi size soru soruyorum Maliki mezhebi, evet. Şafi mezhebi ve Hanbeli mezhebi. Bunun imamları. Nerede diyorlar ki ameli imandan cüz değil? Şimdi mantıkla ne alakası var? Size bir soru soruyorum. Felsefeye mi girdik, kelama mı girdik? Size bir soru soruyorum. Bunlar ameli imandan hangi kaynaklar ayırmışlar? Bir örnek ver bakayım. Buyur. Siz biraz devam etseniz, Kendi akkileriniz bana bir anlatsanız. Ne, Nasıl iman ediyorsunuz? Ben ona göre bir cevap veririm. Tamam, ama. tamam abi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet. Senin istediğin gibi konuşacağım. Tamam. Evet. Tamam lan ma abi. Müsaade et o zaman ben anlatayım sana tamam. Senin istediğin a gibi. Ben neye, Bak, ben neye inanıyorum? Bak ben ne inanıyorum? Diyorum ki amel imandan cüzdür. Tamam mı? Evet. Ha. Diyorum ben ki Ya bir dakika. Sübhanallah. Hele bir dakika. Ya, ya bir dakika. Evet. Diyorum <gülüyor> ki amel imandan cüzdür. Tamam mı? Evet. Ve diyorum ki Ebu Hanife diğer 3 mezhep alimi de böyle inanmıştır. Tamam? Elimde kaynak da var. Sabret. Ve ben bunun selef ümmetinin sahabe tabi, tabi, tabi'nin böyle inandığına iman ediyorum tamam mı ve bunların da delilden hareket ettiklerini kalben iman ediyorum ve onları bu konuda taklit ediyorum tamam mı ve burada Ebu Hanife, bu alimler mukalefet etmiştir benim de kalbim mutmain olduğundan dolayı bu konuda ben Ebu Hanife'ye mukalefet ediyorum ama bu benim içtihadımdan dolayı değil selef alimlerini taklit ettiğimden dolayı anlatabiliyor muyum benim akiden bu şimdi senin bunun üzerine söyleyeceğim bir şey varsa buyur yukarıda söyle Siz delillerle söylemediniz. Mi? İşte Baş şimdi. Ben, ben, yani, ben akide anlattım? Bunun üzerine söyle derken, o zaman bana de. Peki sen bana deli söyledi. De, tamam mı? Ben de sana de söylüyorum. De, şimdi ne bir satselim diyor ki. De. Tamam e, bak, anlatıyorum. Şey, sana delini söylüyorum. Delini. Şey, İmam, İmam Şafi Hazretleri'ni İmam e, Hambele Hazretleri'ni Ben ne eser okudum? Ne araştırmasını yaptım. E peki, gerek. Peki, ne? Çünkü. Peki bir dakika nere göre dört mesep imamı? Bak şimdi bir dakika dur dur. Az önce dedin Akayı. ki dört mezhep imamı bir dakika bir dakika Öyle. dur sabret sabret sabret Allah sabredenlerle beraberdir bir sabret dur. Al, e, az Öyle. önce dedin ki dört mezhep imamı da bu konuda böyle inanıyor değil mi? Öyle. Ya sen Öyle. iftira attın tamam mı Öyle. ya da elinde bir delil var şimdi iftira attığını yani inanmıyorum tamam mı? Ha, ama bu, bu ihtimalen cehaletinden kaynaklanabiliyor olabilir er, er, herkes her mevzuda cahil olabilir bu sorun değil. Ama e, sen az önce iddia ettin dedin ki dört mezhep imamı da böyle inanıyor. Diyorsun ki kitaplarını okumuş değilim. Peki o zaman sana yeni bir soru soruyorum. Neye göre kitaplarını şöyle, okumamışsan, neye göre bu dört mezhep imamının da böyle inandığını söylüyorsun? Buyur. Bir tere, bak bir dakika. diyorsunuz. Her ilim, her sağlığında değerli, benim şeyim imamı. Yani... Sesin kesik geliyor, sesin kesik geliyor. Biraz mikrofona yaklaşırsın. Yani sizin şeyleri dahi olsa, Evet. Ay, bu iş e, akait ilmine girer. Ya bak Başında güzel kardeşim burada göbek atmıyoruz ki senin söylediğin dahi olsa diye bir lafız yok. Münazara da böyle bir usul yok. Anla Kire ya bir şu çok, biraz bak bak. Şey Sübhanallah sen bir şey ya? iddia ettin Başka değil mi? Bak bak şimdi bak bak. tu dinle dinle. Elbeyyinetu alel mudde'i. Bu münazarada bir usuldür. Münazaranın edebidir nedir? delil beyan etmek iddia edinin üzerinedir sen şimdi iddia ettin dedin ki 4 mezhep imamı da böyle inanıyor ben de sana soru soruyorum delilin ney 4 mezhep imamının böyle böyle inandığına dair buyur lafı niye böyle sağa sola alıyorsun ki yani biz burada Allah için konuşmuyor muyuz kardeşim istemiyorsan kapatalım ayrılalım ya ben sana doğru düzgün bir soru soruyorum ya size diyorum ki siz 4 mezhep imamı böyle inanıyor dediniz elinizde bir kaynak var mı Yoksa ben, ben takmıyorum, az önceki görüşümden döndüm diyorsunuz. Öyle, öyle diyorsanız söyleyin, başka mevzuya geçelim, delillere geçelim. Bırakalım meslek imamlarının görüşünü, delillere geçelim. Güzel mevzu. Heh, Şimdi Hidrat ben diyordum ki, ne işte diyorum, e, dört meslek imamı böyle falan söylemiyor. Ya bizi bağlamaz onlar. Biz onlarla tabi olmaktan e, beriyiz. Biz ne yapacağız? Say hadis ve ayetler varsa biz onlara... Kim diyor Kim diyor? <gülüyor> Istiyor. Tamam geç tamam, tamam. Hidayet kardeşi geçti şimdi. İkimiz aramızda muhabbet ediyoruz. Tamam bırak. Yok abi. Abla, dünya bu dünyada ikimiz yaşıyoruz. Bırak şimdi. Ya niçin sağa sola gidiyorsun? Bak sen demin bir şey iddia ettin. Dinledin. Sen evet, bir şey iddia ettin az önce. Az önce bir şey iddia ettin. Dedin dört, ki dört mezhef imamı da böyle diyor. Sana delilini soruyorum ya. Ya çok açık bir şey. Yani senden senden böyle e, e, tonlarca yük taşımanı mı istiyorum? Çok ağır mı bir şey istiyorum? Yani çok mu zoruna gidiyor bu soru? Ben haydi bunun delilini bilmiyorum. Ha, tamam geç o zaman. Tamam. O, o. zaman sen Tamam, bak bir şey demiyorum, şey, bilmiyorsun. Güzel ben, kal. Bana bunu tamam, sana anlatacağım. He. Sen diyorsun ki ben, o zaman demin ki ben iddamdan sen... dinle. Yani. Süpervan Allah, dur. Sen diyorsun ki tamam demin ki ben iddamdan döndüğüm delillerini kaynaklarını bilmiyorum. Ben şimdi sana evet. dört mezhep... dur, bak. üç mezhep imamından kaynak vereceğim, sonra delilere geçeceğim, tamam dinle o zaman. Dinle, dinle. dinle. İmam Şafii dinle. Sübhanallah. Tamam. dinle bir dinle dinle. Bak, ya sen bana deli soruyorsun, bırak da ben bir ispatlayayım. Önce mezhep imamlarının kavilerinin delillerini ispatlayayım kaynaklarını. Sonra Kur'an sünnetten naslara geçeyim. İki dakikalık bir mevzu. İmam Şafii sayı senetle lale kaide. Beyhaki imanda İmam Şafii'den rivayet ediyor. Ahmet İbni Hanbel Hallel'in sünnesinde sayı senetle rivayet ediyor. İmam Malik'ten de eshabı İbn Abdülber temhitte rivayet ediyor. Tamam al sana üç meselenin kavli. Şimdi geçiyoruz delillere. Sen diyorsun ki amel imandan cüz değildir. Ben de diyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki El imanuvid onu 70 şube. A'laha kavlullah ilahe illallah ve adnaha imatatu l'ana eza anı tarik ve'l haya şube min el iman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki imanın en üst derecesi la ilahe illallah'tır. En alt derecesi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Bak şimdi. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak azalarla bir ameldir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu imandan sayıyor. Ne yapacağız? Buyur. Buyur Muharrem. İmandan bir şübedir diyor değil mi? E, tamam he. ne ne ne diyor ne anlıyorsun? Şube ne demek? Söyle bakayım. şubenin ne manası şimdi, ne demek? Buyur. İşte şimdi ayetlerle de ayetlerle ben gelirim size. He. Bir dakika bak. Bir dakika, Bak, bak. On, ah, Muharrem, şeyは, Muharrem kardeş. Muharrem dat. kardeş. Ya, Yokplatz, ya sizin deدak. sizin bak bak sizin kanadınız da yok ki siz dal atlıyorsunuz. Ne biçim bir münazara usul ya? Bu edebe <ence> aykırı bir şey ya. Subhanallah bak benden büyüksünüz. Bak yapmayın böyle. Ben ses tonuzundan öyle anlıyorum ya. Şimdi ben size bir hadis söyledim. Geçelim bu hadisi ayetlere. Siz e, hadis inkarçısıysanız bana söyleyin. Ben seninle bunu konuşmam ki. Ben sen dinde, dinde biz aynı dine müntesip değiliz demektir sen hadis inkarçısı. Evet ben sen şimdi, ayet... Bak şimdi bak bak. Varken, bu hadisi ne yapacağız? Önce bu hadisi bir halledelim. Senin ayetlerine de geçeceğiz. Bak, musun sen? Bak, bak ben onu çalışıyorum. Nasıl kardeş? Ayet varken bir konu hakkında ayet varken... Hadis araştırılır mı? Hadis bak güzel şimdi, Bak şimdi bak. Bak Allah Kur'an'da diyor ki dinle. Biz sana bu zikri indirdik. insanlara indirileni kendilerine açıklayasın diye. Kur'an'la sünneti birbirinden aç, ayırırsan kendi dört mezhep imamına da muhalefet edersin. Tamam mı? Kur'an sünnet birbirine. Bak şimdi dinle. Bak şimdi. İyi iman edenler, Cuma günü ramaz için ezan okurunca Allah'a ammaya koşun. Ey iman edenler, önce iman sonra amel geliyor burada. Bak bak, Muharrem kardeş, Muharrem kardeş, Muharrem kardeş, bak bak, kardeş, kardeş. Bak, bak. Bak, şimdi. Yani, bak şimdi, dinle beni, bir, bir, bir, bir müsaade e, eder misin? Bir müsaade eder misin? çok açık bir hadisleri var, yani geliyor imanı ötüyor, iman Muharrem nedir? Kardeş. Şudur, şudur, bak. şudur, İslam nedir? Bak. Budur, budur, budur, İslam nedir? Şudur bak ben, Muharrem, kardeş, Muharrem yani. kardeş bak bir dinler yani, misin çoğunluğum. bak bak Ya senin o söylediğin ayetlere hadislere geleceğim vallahi geleceğim billahi geleceğim senin için geleceğim bak yine senin istediğini yapacağım geleceğim ama bak sen adaletli olarak konuşmak zorundasın şimdi sen bana dedin ki bir delil istedin tamam mı bir delil sordun bana dedin ki bak sen bana bir delil sordun. Dedin ki senin delilin ne? Ben de bir tane hadis söyledim. Sen dedin ama böyle ayet var. Bak şimdi o ayete gelmeyelim. O ayete geleceğiz. Ama birinci basamağa basmadan onuncu basamağa basılmaz. Sen benden delil istedin. Bir şey talep ettin. Tamam mı? Ben de sana bu talebin üzerine bir tane hadis söyledim. Bu hadisi sen ne yapacaksın? Bu hadisin bir cevabını ver bana yine ayete geçelim. Ama her şeyin bir sırası var. Şimdi Nebis Aleyhisselam diyor ki Amel imandan cüzdür. Bunun delili olarak diyorum ki bir Aleyhisselam bunu manu olarak zikrediyorum Müslim'deki hadiste. Diyor ki <gülüyor> El imanu bid'un ve o şube. Şu İman yetmiş küsür şube'dir. En üstünü la ilahe illallah en altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Şimdi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı imanın şubesi saymış. Bu da ameldir. Ne yapacağız bu hadisi? Önce bunu bir anlatalım sonra senin ayete geçelim. Buyur. Siz ayetlerden e, bu işin iş üsülü yok mu? Ya. Mikrofona yaklaş Muhammed kardeş alınıyor. alınmıyor. Ağlamıyorum. Ee, Buyur. Şimdi biraz iyi. Biraz daha yaklaş sesli konuş benim gibi. Işte bu, ben bile bile biraz bağırıyorum ki mikrofonun sesim gitsin. Buyur. Işte, atladım. Üsülü bu yoktur. Başkanmaz mı? AYT. Bakılmaz mı bu işin? Tamam. Tamam. Bak, bak şimdi. Bu, Mezhep o... imamlarını geçtik. Tamam. Tamam abi. <gülüyor> Mezhep imamlarını geçtik Tamam bu hadisi de geçiyorum. İman 70 kuş suhbe hadisinde geçiyorum. Tamam. Sadece ayetler konuşacağız. Tamam mı? Tamam mı? <gülüyor> Heh, ayet konuşacağız. Bir de senin o söylediğin cibril hadisini konuşacağız. Tamam mı? Çünkü sen iki iki şeyle geliyorsun bana. Ayet ve cibril hadisi. Kabul mü? Bunu birisi değil mi? Heh, dinle. Şimdi... Allah Kur'an'da diyor ki İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallahu vecilet kulûbuhun. Allah Kur'an'da diyor ki müminler şunlardır. Bak şimdi. İ, mü, mümin şunlardır diyor. İnne al mülûmînun ızzine izâ zukir Allahu ve Müminler şunlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir Ve izâ tuliyet aleyhim ayatuhu zâdet hum imânen. Kendilerine Allah'ın ayeti okunduğu zaman imanları arttırır, onların imanlarını arttırır. Ve ala Rabbîhim yetevkkelun. rablerine de tevekkül ederler. Ellezine yuqimûn a ve min marazaknâhum yünfikûn. Onlar ki namazı ikamet ederler ve verdiklerimizden infak ederler. Bak şimdi namaz amel, değil mi? Allah bak Hı? müminin e, ameli, mümin, müminin Hı? ameli imandan sayıyor bu ayette. Neden? Ayetin sonunda ne diyor? Ulaikehumul mu'minuna hakkan. İşte gerçek müminler bunlardır. Bu sana ayet ne yapacağız? E bak gerçek bak, mi yani? Bak şimdi bak bak. Neyle gerçek mümin oldu bunlar? Söyle bakayım sıfatlarını söyle. Neyle gerçek mümin oldu bunlar? Neyle gerçek hocam? He? Bak bak ya Muharrem Kardeş nasıl ne biçim konuşuyorsun Sen Ya niye bana soruma soru Soruyorsun bak ben sana diyorum ki şimdi bak Bak bunlar neyle mümin oldu bu ayette Söyle bakayım bana vasıflarını diyorum Ayeti okudum sana ne söyle bakayım vasıflarını Ayetli miyim Fahisiye İmanetler Ayetli miyim Bak ya bak bundan... bak bak. Muha... bak şimdi Muharrem kardeş. Ne diyorsun? Evet. İman Peki edin. bak. Tamam. Bu, bu ayeti de geçiyorum. Hepsinde geçiyorum. Bak senin için. Tamam. Hepsini geçiyorum. Sana başka bir ya? ayet söylüyorum. Dinle dinle bak. Dinle. Bana delil ya? soruyorsun ayetten bırak. Müsaade. Ayet et. kim? Diyorsun? Müsaade. Et, müsaade. Et. Şimdi. İman şimdi Bukharde bir bak. tane hadis var. Bak ayetle alakalı. Dinle. Dinle. Bukharde bir tane hadis var. Biliyorsun müminler ilk önce Baytun Maktise doğru altı ay boyunca namaz kılıyorlar. Tamam mı? Ha. Müminler 6 ay boyunca Beytül e doğru namaz kılıyorlar. Sonra Nebi Yahudilerin de tabi boğuşuna gidiyor onların tarafına döndüğü için. E Nebi s.a.s. de yüzünü ikide bir semaya çeviriyor. Acaba Allah bir vahiy yollar mı? Kı, e e kıbleyi çevir başka yöne alması için. Sonra Allah ayet indiriyor. Diyor ki biz seni tamam artık razı olduğun tarafa çeviriyoruz. Artık bundan sonra yüzünü mescid Haram'a çevir. Sonra re bu sorun oluyor. Diyor ki ya Resulallah bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimiz var. Oraya doğru dönüp de ölen. Bunların namazı ne olacak? Allah da ayet indiriyor. Diyor ki Allah bunların imanını zayi edecek değildir. Şimdi sahabeler namazın ne olacak diyor? Allah da diyor ki Allah onların imanını zayi edecek değildir. Bak şimdi namazı iman diye isimlendiriyor. Ne yapacağız? Al sana ayet. Buyur, buyur Muharrem. da dinle bak ya daha, daha, daha mikrofona yaklaş mikrofona yaklaş böyle. Ha dinleyemedim dinleyem. Dinleyemedin dinleyem. mi? Duymadın mı? Tekrarlayayım mı? Ta tamam, ta tamam, tekrar et. Bu kızın anlayışıdır. Dur. Dinle dinle. <gülüyor> muarem, muarem kardeşim. Dinle o zaman anlatayım anlamazsan. Müslümanlar ilk 6 ay boyunca Beytülmaktis'e namaz kılıyorlar bu kardeşi işte, Tamam mı? Sana ayet söyleyeceğim dinle. Evet. Ondan sonra bunlar Allah Azze ve Celle e, vahiy indiriyor. E, e, vahi indiriyor. Artık yüzünüzü mescide harama çevirin diyor. Sonra evet. sahabeler geliyor. Allah arasında diyor ki Ya Resulallah bizden önceki kardeşlerimiz gelip geçti. Bunlar Beytülmaktis'e doğru namaz kıldılar. Altı ay boyunca hani kıble o tarafıydı ya. Bunlar bu harfleri evet. öldü. Bunların namazları ne olacak? Bak neden soruyorlar namazdan? Diyorlar ki bunların namazı ne olacak? Allah da ayet indiriyor. Onlar namazdan soruyor Allah ayet indiriyor. Diyor ki Allah onların imanını zayir edecek değildir. Namazdan soruyorlar Allah namaza iman diyor. Ne yapacağız? Allah namaza iman diyorsun. Yok ee, darbukaya iman diyor. Namaza iman diyor tabi. Ne diyoruz? Biz? Yani sen haddini sen bu konuda söyledin mi sen? Sen şöyle ne ben yani onu karşıma ne yapıp cevaplarım hakkım yok. Mantığımla, aklımla, inatımla senin karşılıklı halim yok. Ya mantık, mantık inat değil. Dur şimdi. Bak sana ayet söylüyorum, hadis söylüyorum. Ne alakası şimdi mantık inat? Ben farklı şeylerden sana geliyorum. Ya Musa abi. Musa abi. Allah Musa ya, abi. Dur... Musa abi. Bir daha beni böyle insanlarla muhatap etme Allah aşkına ya. Samimi insanlarla muhatap etme. Hadi sana selam olsun.